Herkes uyuyor da. Öldüğün gün uyanacaksın. Bir rüya görüyorsun şimdi. Yazlığın, kışlığın, usse araban, evin, barkın, çoluğun, çocuğun, torunun, kadının, kızın, hepsi rüya başlangıçta. Yakın bir zamanda seni uyandıracaklar. Ey fakir, ey imanlı fakir, hiçbir şeyim yok diyen, üzülen, üzülme sakın ha. Öyle bir sultansın ki, çünkü Allah'a kul Muhammed ümmet olmuşsun.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 Ne mal var, ne mülk, ne rütbe var, ne kasa, ne kese, ne araba, ne husu araba. Meğerse serseriymişim zengin küyası görüyormuşum. Bunun gibi yani. Fatih bir rûyâ Rûyâ-ül-Emsâr, göz sahipleri, ey kalp sahipleri, sözlerimi teraziye vurunuz. Doğru doğru hak konuşuyoruz sizler, hak konuşuyoruz. Hayat bundan başka bir şey değil. An ne kazanacaksen burada kazanacaksın. Ahiretin tarlası burası.